eğitimde, öğretimde e, temel e, metotlar beş civarındadır. Onları inşallah işlemeye çalışayım. Birincisi takrir metodu ki e, İslami cemaatlerin e, çoğunlukla kullandıkları metottur. E, öğretmenin anlatma ve açıklamasına önem veren klasik bir e, eğitim metodudur. Yani öğretmen anlatır, öğrenciler dinler, seminer, Konferans e, yine aynı şekilde konuşmacı konuşur, anlatır, açıklar, diğerleri de dinler. Buna takrir metodu denir. E, özellikle sosyal ve dini konularda takrire başvurmadan dersin konunun anlatılması mümkün olmaz. Evet. Bu metot uygulanırken öğrencilerin ilgi ve dikkatleri dağılabilir. Çünkü aktif olan hep öğretmendir, anlatandır. Diğerleri boş olduğu için dikkatleri kaçabilir. Dikkatlerini canlı tutmak için öğretmene veya hatibe sanatkarane bir konuşma düşer. jestlerine, mimiklerine, tavırlarına hatibane konuşmasına çok özen göstermesi gerekir ki dinleyici kopmasın dikkati devamlı canlı kalsın. Mümkünse ders planı tahtaya e, yazılmalıdır. Derslerde takrir metodunu kullanırken. E, kavram gibi bir ifade varsa hem Arapçası hem Türkçesi doğru telaffuzunu öğretmek için yapılır. Bu, sıkıcı olmasın diye bu takrir metodu ile işlenen dersler veya konuşmalar arada espriler, fıkralar yöntemler Göz teması, ayakta anlatım, ses tonu, canlı sempatik tavır, tepkileri ölçme, soru cevap, kısa tartışma, heyecan uyarma, zamanı iyi kullanma gibi hususlara mutlaka dikkat edilmelidir. Yoksa e, istenilen verim alınmaz takrir metodunda. Takrir metodu uzunca bir derste e, sadece kendi başına işlenmekten ziyade arada bazı diğer metotlardan e, eklentiler yaparız. Takdir metodun içine arada soru-cevap metodunu koyarız, arada tartışmayı koyabiliriz, ee, arada efendim ilmuhal metodunu uygulayabiliriz. Ee, evet, daha ne olur uygun olur. Ee, yine dersler semiler gibi sunulup bırakılmamalı, anlaşılmayan hususlar tespit edilmeli, derse katılanlar e, yakınlan, tanınmalı ve e, derse ilgileri ve dersten yeterince fayda edinmeleri takip edilmelidir. Evet din eğitimi ve öğretiminde genellikle takdir metodu kullanılır. İkinci metodumuz soru cevap metodu isticvap metodu da denilir buna. İsticvap cevap isteme anlamına gelir. Elifsin de bizim öğrenciler niye gittiler? E, istek anlamına gelir. Gelsinler tabi. Yani bir fiilin başına bunlar geldiği zaman Arapça'da isteme anlamına gelir. İsticvapta cevap isteme. Evet soru cevap. Peygamberimiz bazı hadislerinde gördüğümüz gibi bu metodu sık sık diyebileceğimiz şekilde kullanmıştır. Söyleyeyim bakayım işte en faziletli insan kimdir? Müflis kime denir? Meyvelerden insana benzeyen meyve nedir? Vesaire gibi böyle sorular sormuş. Sonra cevabını da kendisi vermiştir. Evet. İşte derse katılanlar düşünmeye sevk edilmek için zaman zaman bu metot kullanır. Müessirlerde eskiden beri çok kullanılan bir metottur. Ee, soru sorulur, problem gündeme getirilir, problemin çözümü öğrencilerden istenir. Bu vesileyle düşünme melekeleri geliştirilir katılımcıların, özellikle soyut konuların işlenmesinde yararlanılacak önemli bir metottur bu. Hani soru sorarken maksadın imtihan olduğu gibi bir anlayışa gidilmemelidir. Yani bilemezse bilememiş olur. Gayet doğaldır. Hatta bilemezse bazen yardımcı sorularla, küçük ipuçlarıyla bilebilmesine zemin hazırlamak, yanlış cevap veriyorsa biraz açıklayarak, kolaylaştırarak doğru cevap vermesine katkıda bulunmak daha faydalı olur. Çünkü öğretmek için soruyoruz. Yani imtihan etmek için değil, Doğru cevabı Hasan vermişsin. Ha, ha sen vermiş. Ne fark eder? Evet. Ee, bu metot derse ilgiyi uyarmayı öne çıkartır. Ha bana da sorabilir öğretmen diyerek. Mümkün mahcup olmamak için kişi canlı olur. Ee, öğretici niteliği olan sorular sormak lazım. Yer yer e, etkileyici, çarpıcı demeyeceğim. Çarpmak, çarpıcı olmak güzel bir şey değildir. O yüzden çarpıcı sorular filan değil. Etkileyici olmalı. Yer yer ufuk açıcı olmalı. E, Pedagojik ilmi değeri olmalı sorduğumuz sorular. Yoksa soru soralım ama hiç konuyla ilim, ilimle alakası yok. Yani bunlar 18 sene önce Mayıs ayında ne olmuştu? E, bileyim ben. E, ya mümkün kendim biliyorumdur. Dövbe ne faydası var? 18 sene önce bir Mayıs ayında ne olduysa. Aklıma geldi öyle sordum. Yani böyle aklıma gelip de soruyla böyle tabii ne olmaz? Bu metot doğru bir şekilde işlenilmiş olmaz. Bazen tüm katılımcılara ortak soru sorulur. Şu konuya ne dersiniz? Nasıl cevap verirsiniz gibi içinden bilenler uygun bir şekilde ne yaparlar? Cevaplarlar. Veya e, talebelerden ya da katılımcılardan kendinizin uygun gördüğü bir kimseye imtihan eder gibi değil ama. Söyle bakayım. Hangi ayette o? Ya, adam mahcup olur. Böyle birisine şey yapıp e, nokta atışı yaparak e, soru sorarsanız bir daha katılmaz. Bana soru soruyor. Milletin içinde mahcup ediyor. Yani. Dersiniz. Veya ötik adam der ki, ben de onu mahcup edeceğim. Bir daha böyle bir ağır bir soru soracağım. Cebirden bir denklem getireceğim. Gözüne, yani iş buna binmeye kalkar ki, hoş olmaz. Sorular e, sade ve anlaşılır bir dille sorulmalı. Katılımcıların seviyesine uygun olduğu gibi, konuyla da ilgisi mutlaka bulunmalıdır. Efendim, öğretici olmalıdır. Soru eksikse, yarımsa cevabının doğrusunu kendimiz vermeliyiz. Yine sorular, üretici fikirler oluşturmalı. Kişinin düşünmesine, efendim orijinal şeyler üretmesine katkı sağlamalı. Yine eski bilgileriyle yeni bilgi arasında bağ kurmaya zemin oluşturmalıdır. Bir kişiye sormak bazen rencide edebilir. Hoca niye bana sordu? beni mahcup etmek için mi falan dediktirmemeliyiz. Genelde sormalıyız. Sınıfa sorabiliriz. Ama bazen birine de sorabiliriz. Olumsuz bir anlama gelmeyecekse. Evet. Cevap vereceklerin mümkün ki belli bir usulle cevap vermeler isteriz. Parmak kaldırmak gibi. E, ayağa kalkarak cevap vermeler istemek gibi. Evet. Bazen Sırayla sorunuz veya sen söyle bakayım olmadı başka parmak kaldıranlar varsa ayrı ayrı sorarız doğru cevap çıkıncaya kadar soruları tekrar ederiz <gülüyor> ee, doğru cevap veren bir öğrenciye veya e, katılımcıya takdir etmek teşekkür etmek teşvik etmek uygundur <gülüyor> ee, yanlış cevap veren ise eleştirmemek suçlamamak niye bilmedi diye vurgulamamak gerekir. Önemli olan öğretmek için soruyoruz veya yanlış cevap verenleri doğru cevap verecek şekilde yönlendirebiliriz. Evet, her zaman parmak kaldıran veya cevap veren öğrencilere yönelik sorular sormak yanlış olur. Geneli unutmamalı, ihmal etmemeliyiz. Cevaplar sabırla dinlenilmeli, hemen söz kesilmemeli. Acele etmeden biraz düşünme fırsatı falan verebilmeliyiz ve benzeri. Üçüncüsü İlmihal metodu. İki metodu öğrendik. Birisi takrir metodu. Öğretmen veya hatip anlatır. Karşısındakiler dinler. Şimdi olduğu gibi. İkincisi isti cevap metodu. Soru cevap. Soru sorarız. Cevapları alırız. Öyle bir metot. Üçüncüsü ilmihal metodu. İlmihal metodu eskiden ilmihaller daha çok böyle olduğu için Çocuklara yönelik dersler bu şekilde sunulduğu için adına ilmihal metodu denilmiş. Soruyu hem sorar e, hoca hem de cevabını kendisi verir. E, abdestin farzı kaçtır? Abdestin farzı 4'tür Say bakayım bir. İşte diye. Kendi sorar, kendi cevaplar. İlmihallerde bu yol takip edilir genellikle soru cevap şeklinde. İlmihal metodu da budur. Daha çok küçük çocuklara yönelik derslerde kullanılır. Bazen büyüklere de yapılır mı? Yapılır. Ee, takrir metodunun arasına sıkıştırılır bu metot. Yoksa baştan sona böyle bir usul büyüklere uygun olmaz. Dördüncüsü tartışma metodu. Eskiler cedel derlerdi buna, bu metoda. Katılımcıların kendi aralarında veya öğretmenle katılımcılar arasında bir konunun ayrı yönleri tartışılır, sonra karara varılır, sonuca bağlanır. Evet, İslami eğitim öğretim tarihinde işte cedel denilir. Daha çok kelam ilminde bu cedel kullanılırdı. Amaç, ders konuları üzerinde katılımcıların belli şart ve ölçüler dahilinde münakaşaya sevk edilerek, Bilgiler kazandırmıştır. ile öğrenilen konular kolay kolay unutulmaz. Canlı olur. Kendisi katılır. Katılımcı bir şekildedir. Yani öğretimi biraz pekiştirir. Tartışmaya öğretmenin veya uygun gördüğü bir başkanın yön vermesiyle oluşur. Yani kendi kendilerine insanlar tartışmaya müsaade edilmemelidir. Doğru olmaz. Bunun soru-cevap metodundan farklı tarafı, tartışmanın hem öğretmen hem de katılımcılar arasında olmasıdır. E, evet, yani birisi konunun bir tarafını tutar, ise ötekinin tarafını tutar. E, katılımcı becerikli değilse ağzına yüzüne bulaştırır bu işi. Tartışma münakaşaya, kırgınlığa, birbirlerine çatmaya, hakaret etmeye, konunun çirkin bir şekilde daha uzamasına veya dersten, sohbetten sonra devam etmesine sebep olur, yanlış olur. Katılımcı öğretmen vesaire görüşünü hemen baştan söylerse katılanları yönlendirmiş olur. Kendi tarafını sonradan ortaya koyması lazım. Veya bazen katılımcı yanlış bir tarafı da tutar. Konunun doğru olmayan tarafını Tartışma olsun diye doğrular ortaya çıksın diye savunabilir. Yani söz gelimi faizle alakalı. Faizsiz olmaz. Karşındaki olacak, faizsiz olur olabilir. Allah yasakladıysa elbette faiz olmadan da olur diyecek insanlar vardır, varsa onları daha konuşturmak, delillerini ortaya koydurmak için mümkün söz gelimi e, olumsuz tarafını da ele alabilir. Sonradan izah etmek kaydıyla veya anlaşılacak tarzda. Buna ne diyorduk? Tartışma metodu diyorduk. Beşincisi küme, grup çalışması metodu. Özellikle e, çocuklar için olur. Osmanlılar'da sübiyan mekteplerinde bu kullanılırdı. E, bir grup başkanı filan e, oluşturulurdu. E, yani e, grup kendi arasında Ödev verilerek, çalışma e, programı hazırlanarak kendi arasında ne yaparlar? Konuyu e, işlerler. Bu, öğretmen bu, burada aktif değildir, pasiftir tümüyle. E, öğrenciler kendileri araştırıp sunma durumundadırlar. E, dolayısıyla bu da bazen yapılabilir, ödevler yaptırılabilir falan. Altıncısı gösteri metodu ve uygulamalı metot. Yani yaptırarak işi öğretme metodudur. Teknik konularda daha çok kullanılır. Marangozluğu öğreteceksiniz. Kitaptan yazıyla çok öğretilmez. Mutlaka atölyeye ineceksinizdir. Eline vereceksinizdir bir malzemeyi. Aletle bir şeyler yapmasını sağlayacaksınızdır. Uygulatarak saat. İni konularda bazen e, sınırlı konularda bu yapılır. Söz gelimi cenaze nasıl yıkanır? Bunu anlatarak ne yapamazsınız? İzah edemezsiniz. E, bir büyükçe bir yapma bebek alırsınız söz gelimi çocukların e, oynadığı ama büyükçe bir bebek. E, onu ne yaparsınız? E, cenaze kabul ederek işte nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir onun üzerinde gösterebilirsiniz. Söz gelimi bir sandalye gibi bir şeyi Kabe'nin maketi kabul ederseniz, işte tavaf şuradan başlar, şuraya doğru şöyle dönülür, şurada şöyle selam verilir, şurada e, şunlar okunur gibi e, bu, tür, bu tür şeyleri ne yapabiliriz, e, uygulamalı olarak öğretebiliriz. Evet. E, tabii bu gösteri ve uygulama metodu günümüzde biraz daha e, şey kazandı, e, genişlik kazandı. PowerPoint sunumu gibi bazı sunumlar yapılabilir. Görsel bazı malzemelerden, özellikle bilgisayardan yararlanılarak e, göstere göstere bazı konular anlatılabilir. Son e, metodumuz program çözme metodu. Dolayısıyla bu da öğretme metodundan ziyade öğrenme metodudur. Problemleri verirsiniz. Çözümünü e, öğrencilerden e, istersiniz veya katılımcılardan. Yani hazır bilgilerle, kolaylıkla bilgiye sahip olmak yerine çocuk araştırarak, <gülüyor> inceleyerek, emek sarf ederek, mümkün kitaplar karıştırarak, mümkün bazı hocalardan, abilerden yardım <gülüyor> isteyerek çocuk öğrenir. Dolayısıyla problem çözme öğretmen değil, aslında öğrenme metotlarından sayılır. Öğretmene düşen görev sadece rehberlik yapmaktır bu konularda. Evet, sayarsak ne tür metotlar vardı? Öğretmen metotlarımız bir takrir metodu. Öğretmen anlatıyor, öğrenciler dinliyorlar. Bunda ustalık lazımdır. Araya bazen diğer metotlardan bir şeyler sıkıştırmak gerekir. İkincisi, soru-cevap metoduydu. Ee, öğretmen sorar, öğrenci cevap verir. Ya tümüne, ya bazılarına. Efendim, üçüncüsü neydi? İlmihal metodu. Soru-cevap ama öğretmen kendisi soruyor, kendisi cevaplıyordu. ilmal metodu. Dördüncüsü tartışma metodu. Öğretmen kendi görüşünü söylemez. Öğrencileri kendi arasında da tartıştırabilir. Bu konuda kim ne diyor? Karşı görüşte olanlar var mı? Katılıyor mu herkes bu arkadaşımızın görüşüne? Diye bazen iki gruba ayrılır. Yani kendiliğinden ayrılmasına sebep olur. Bazen kendisi de katılabilir tartışmaya. Buna ne diyorduk? Tartışma metodu diyorduk. Efendim, beşincisi çok fazla kullanılmaz. Çocuklar için kullanılır. Küme grup metodu. Onlara görev vererek araştırmaları sağlanıyordu. Altıncısı Gösteri ve uygulama metodu daha çok teknik alanlarda ve bazen de uygulama gerektiren e, cenaze yıkama gibi, haç gibi konularda uygulayarak veya bilgisayar yardımıyla görsel malzemelerden istifade ederek oluşturulurdu. Sonuncu metot da problem çözme metoduydu. konuyu soruyu sunarsınız araştırma yaparak. O sorunun cevabını çocuklar öğrenir. Ödev verirken daha çok bunlar uygulanır.